11 mektup. Bismihi subhanehu ve inni illa bihamdi. Bi Onun adıyla. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Bu mektup mühim bir ilaç olup dört ayetin hazinesinden dört küçük cevherine işaret eder. Aziz kardeşim. Şu dört muhtelif meseleyi muhtelif vakitlerde Kur'an hakim nefsime ders vermiş. Arzu eden kardeşlerim dahi bundan bir ders veya bir hisse almaları için yazdım. Mebahas itibariyle başka başka dört ayet-i kerimenin hazine-i hakaiqından birer küçük cevher numune olarak gösterilmiştir. O dört mebahastan her bir mebahasın ayrı bir sureti, ayrı bir faydası var. Birinci mebahas. اِنَّكَيْدَشْ شَيْطَانِ كَانَ دَعِينْ فَا Muhakkak ki şeytanın hilesi pek zayıftır. اَيْا سُيْا وَسَسَدَنْ مَأْيُّسْ نَفْسِمْ تَدَائِي-i hayalat تَحَطُّرُ فَرَزِيَتْ Bir nevi irtisamı gayri ihtiyaridir. İrtisam ise eğer hayırdan ve nuraniyetten olsa... ...hakikatın hükmü bir derece suretine ve misaline geçer. Güneşin ziyası ve harareti aynadaki misaline geçtiği gibi. Eğer şerden ve kesiften olsa... ...aslın hükmü ve suretine geçmez ve timsaline sirayet etmez. Mesela necis ve murdar bir şeyin aynadaki sureti ne necistir... ne murdardır ve yılanın timsali ısırmaz. İşte bu sırra binaen tasavvuru küfür küfür değil, tahayyülü şetim, şetim değil. Hususen ihtiyarsız olsa ve farazi bir tıkattır olsa bütün bütün zararsızdır. Hem ehle hak olan ehli sünnet ve cemaatin mesebinde bir şeyin şer çirkinliği, pisliği nehi ilahi sebebiyledir. Madem ki ihtiyarsız ve rızasız bir tıkattır farazidir, bir tedai hayalidir, neyi ona taalluk etmez? O dahi ne kadar çirkin ve pis bir şeyin sureti dahi olsa, çirkin ve pis olmaz. İkinci mesele, Barna yaylası Tepelice'de çam, katran, kara kavan bir meyvesi olup sözler mecmuasına yazıldığı için buraya yazılmamıştır. Üçüncü mesele, şu iki mesele 25. sözün ircaz-ı Kur'an'a karşı medeniyetin aczini gösteren misallerinden bir kısmıdır. Kur'an'a muhalif olan hukuk medeniyetin ne kadar haksız olduğunu ispat eden binler misallerinden iki misal. فَلِذَّكَرِ مِثْرُ حَزِّ الْاُنْفَيَيْنِ Erkeğe iki kız hissesi vardır. Olan mü Kur'an'ı. mahz adalet olduğu gibi aynı merhamettir. Evet adalettir. Çünkü ekseriyet mutlaka itibariyle bir erkek, bir kadın alır. Nafakasını taahhud eder. Bir kadın ise bir kocaya gider. ...nafakasını ona yükler... ...hirsiyetteki noksanını telafi eder... ...hem merhamettir... ...çünkü o zayıf kız... ...pederinden şefkate ve kardeşinden merhamete çok muhtaçtır... ...hükmü Kur'an'a göre o kız... ...pederinden endişesiz bir şefkat görür... ...pederi ona... ...benim servetimin yarısını... ...ellerin ve yabanilerin ellerine geçmesine sebep olacak... ...zararlı bir çocuk nazarıyla... ...endişe edip bakmaz... ...o şefkate... ...endişe ve hiddet karışmaz... Hem kardeşinden rekabetsiz, hasetsiz bir merhamet ve himayet görür. Kardeşi ona hanedanımızın yarısını bozacak ve malımızın mühim bir kısmını ellerin eline verecek bir rakip nazarıyla bakmaz. O merhamete ve himayete bir kin, bir ir bırakmaz. Şu halde, o futreten nazik, nazenin ve hırkaten ife ve nahife kız, sureten az bir şey kaybeder fakat ona bedel, akaribin şefkatinden... merhametinden tükenmez bir servet kazanır. Yoksa rahmet-i ziyade ona merhamet edeceğiz diye hakkından fazla ona hak vermek ona merhamet değil. Şetik bir zulümdür. Belki zamanı cahiliyette gayret-i binaen kızlarını sağ olarak defnetmek gibi gaddarane bir zulmü andıracak şu zamanın hırs-ı vahşiyanesi merhametsiz bir şanaate yol açmak ihtimali vardır. Bunun gibi bütün ahkam Kuraniye Kur'aniyye ve ma ersennake illa rahmetellil alemin seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik fermanını tasdik ediyorlar dördüncü mesele fel-i ölenin annesi için altıda bir hisse vardır işte mimsiz medeniyet nasıl kız hakkında hakkından fazla hak verdiğinden böyle bir haksızlığa sebep oluyor öyle de valide hakkında hakkını kesmekle daha dehşetli haksızlık ediyor. Evet, Rahmet-i Rabbaniye'nin en hürmetli, en halavetli, en latif ve en şirin bir cilvesi olan Şefkat-i Valide. Hakaiki kainat içinde en muhterem, en mükerrem bir hakikattır. Ve Valide en kerim, en rahim öyle fedakar bir dosttur ki o şefkat saikasıyla bir Valide bütün dünyasını ve hayatını ve rahatını veledi için feda eder. Hatta valideliğin en basit ve en edna derecesinde olan korkak tavuk, o şefkatin küçücük bir lemasıyla yavrusunu müdafaa için ita atılır, arslan'a saldırır. İşte böyle muhterem ve muazzez bir hakikati taşıyan bir valideyi, veledinin malından mahrum etmek, o muhterem hakikata karşı ne kadar dehşetli bir haksızlık, ne derece vahşetli bir hürmetsizlik, ne mertebe cinayetli bir hakaret, ve ârşı rahmetle titreten bir küfrani nimet Ve hayatı ictimaiyî işte, beşeriyenin gayet parlak ve nafi bir triyakına bir zehir katmak olduğunu insaniyet perverlik iddia eden insan canavarları anlamazlarsa elbette hakiki insanlar anlar. Kur'an-ı Hakîm'in hükmünü aynı halk da mahzı adalet olduğunu bilirler. El-Bâkî ve'l-Bâkî seyf Nursi